Taha Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Taha Biz bu Kur'an'ı sana zahmet çekesin, bedbaht olasın diye indirmedik. Saygıyla yürüperene bir hatırlatma olsun diye indirdik. Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik. O Rahman arş üzerine egemenlik kurmuştur. Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa onundur. Sen bu sözü açıkça duyuracaksan da o gizliyi de bilir, gizliden daha gizliyi de. Allah'tır o, ilah yok ondan başka. Esmaül Hüsn'a en güzel isimler onundur. Ulaştı mı sana Musa'nın haberi? Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Bekleyin gözüme bir ateş ilişti. Olabilir ki ondan size bir kor parçası getiririm. Yahut onun üzerinde bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine Musa diye seslenildi. Benim ben senin Rabbin. Hadi pabuçlarını çıkar sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. O halde vahyedilecek olanı dinle. Hiç kuşkulanma ki ben Allah'ım. İlah yoktur benden başka. O halde bana kulluk ibadet et ve namazını beni hatırlayıp anmak için yerine getir. Kuşku duyma ki o saat gelecektir. Onu neredeyse gizleyeceğim ki her benlik gayretinin karşılığını elde etsin. O halde ona inanmayıp keyfi peşinde giden... Seni ondan yüz geri etmesin Yoksa perişan olursun Nedir o sağ elindeki ey Musa Cevap verdi O benim asamdır Ona dayanırım Onunla koyunlarıma ağaçtan yaprak indiririm Onda işime yarayan başka özellikler de vardır Buyurdu Yere at onu ey Musa O da onu attı Bir de ne görsün bir yılan olmuş o, koşuyor. Buyurdu, al onu, korkma. Biz onu ilk görünümüne döndüreceğiz. Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak lekesiz, bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstereceğiz. Fıravuna git, çünkü o azdı. Musa dedi, Rabbim göğsümü açıp genişletti. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Bana ailemden bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işime ortak kıl. Ta ki seni çokça tesbih edelim. Seni çokça analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Buyurdu. İstediğin sana verildi ey Musa. Yemin olsun... Sana bir kez daha lütufta bulunmuştuk Hani annene vahyedileni şöyle vahyetmiştik Onu tabuta koyup ırmağa bırak Irmak onu sahile götürsün ki Benim de düşmanım onun da düşmanı olan biri onu alsa Üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki Gözümün önünde yetiştirilsin Hani kız kardeşin gidiyor şöyle diyordu Onun bakımını üstlenecek kişiyi size göstereyim mi? Nihayet seni annene geri döndürdük ki gözü aydın olsun, tasalanmasın. Sen bir de adam öldürmüştün. O zaman seni gamdan kurtarmıştık. Seni iyice bir imtihana da çekmiştik. Bunun ardından sen Medyen halkı arasında yıllarca kaldın. Sonra belirlenen bir vakitte geliverdin ey Musa. Seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. ''Beni anmakta gevşeklik etmeyin. Firavuna gidin, çünkü o azdı. Ona yumuşak ve tatlı bir sözle hitap edin. Belki öğüt alır yahut ürperir.'' Dediler ki, ''Rabbimiz, onun aleyhimizde bir taşkınlık yapmasından yahut yine azmasından korkuyoruz.'' Buyurdu, ''Korkmayın, ben sizinle beraberim, işitiyorum, görüyorum. Hadi gidin ona.'' Deyin ki, biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara işkence etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam hidayete uyanlaradır. Azabın yalanlayıp yüz çevirenler üzerine olacağı bize vahyedildi. Firavun dedi, sizin Rabbiniz kim ey Musa? Musa dedi, Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, Sonra da yol yordam gösteren kudrettir. Dedi, peki ilk nesillerin hali ne olacak? Onlara ilişkin bilgi Rabbim katında bir kitaptadır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren odur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin, hayvanlarınızı yayıp otlatın. Kuşkusuz bunda aklı başında insanlar için ibretler vardır. Sizi yerden yarattık, tekrar oraya göndereceğiz ve oradan sizi bir kez daha çıkaracağız. Yemin olsun o firavuna ayetlerimizin tamamını gösterdik ama yalanlayıp inadını sürdürdü. Şöyle dedi, büyünle bizi toprağımızdan çıkarasın diye mi geldin ey Musa? ''Seninki gibi bir büyü biz de mutlaka sana getireceğiz. Seninle bizim aramızda öyle bir buluşma yeri ve zamanı belirle ki, ne biz cayalım ne desen. Herkese uygun bir yer olsun.'' Musa dedi, ''Bizimle buluşacağınız zaman süs günü olsun. İnsanlar kuşluk vakti bir araya getirilsin.'' Bunun üzerine Fıravun oradan ayrıldı. Tüm kurnazlığını topladı, sonra geldi.'' Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size, yalan düzerek Allah'a iftira etmeyin, yoksa bir azab ile kökünüzü kurutur, iftira eden perişan olmuştur. Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar, fısıltıyı koyulaştırdılar. Dediler ki, şunlar iki büyücüden başka bir şey değillerdir. Büyüleriyle sizi toprağınızdan çıkarmak, ve sizin örnek yolunuzu silip yok etmek istiyorlar Hemen hünerlerinizi birleştirin Sonra saf bağlamış olarak gelin Bugün üstün gelen kurtulmuş olacaktır Dediler ey Musa Ya hünerini ortaya at yahut da ilk hüner sergileyen biz olacağız Musa dedi hayır siz atın Bir de ne görsün Onların ifleri, sopaları, yaptıkları büyüler yüzünden kendisine gerçekten koşuyorlarmış hayalini verdi. Musa birdenbire içinde bir korku duydu. Şöyle dedik, korkma, üstün gelecek olan sensin. Sağ elindekini yere bırak. Onların sanayi olarak ortaya çıkardıklarını yalayıp yutsun. Onların sanayi olarak ürettikleri sadece bir büyücünün hilesidir. Büyücü ise nereye gitse iflah etmez. Bunun üzerine büyücüler secdelere kapanıp şöyle seslendiler. Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık. Firavun dedi, ben izin vermeden ona inandınız öyle mi? O size büyüğü öğreten büyüğünüzdür. Yemin olsun ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve yemin olsun sizi hurma ağaçlarına asacağım. O zaman iyice bileceksiniz hangimizin azabı daha şiddetli ve sürekli. Dediler, biz seni bize gelen açık seçik kanıtlara ve bizi yaratmış olana asla tercih etmeyeceğiz. Verdiğin hükmü uygula. Senin hükmün olsa olsa bu dünya hayatında geçer. Biz Rabbimize inandık ki günahlarımızı ve senin bizi zorladığın büyüyü affetsin. Allah daha hayırlı, daha süreklidir. Şu bir gerçek ki Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelen için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de hayat bulur. Onun huzuruna hayra ve barışa yönelik iyilikler üretmiş bir mümin olarak varana gelince işte böyleleri için çok yüksek dereceler öngörülmüştür. Adın cennetleri ki altlarından ırmaklar akar, sürekli kalacaklar içlerinde. Aranıp temizlenenlerin ödülü işte budur. Andolsun Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüt. Denizde onlar için kuru bir yol aç. Size yetişecekler diye korkma, endişelenme. Derken Fıravun ordusuyla birlikte onların arkasına düştü. Ama denizden onları sarıp kuşatan sarıp kuşattı. Fıravun kendi toplumunu saptırmıştı. Kılavuzluk edemedi. Ey İsrailoğulları şu bir gerçek ki biz sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında size vaatte bulunduk ve üstünüze kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yiyin. Bu konuda azgınlık etmeyin. Yoksa öfkem üzerinize çöker ve kimin üstüne öfkem inerse o uçuruma gider.'' Ve ben tövbe eden, inanan, hayra ve barışa yönelik iş yapıp Sonra da düzgün bir biçimde yol alan kimseye karşı Gerçekten çok affediciyim, gaffarım Seni toplumundan çabucak uzaklaştıran neydi ey Musa? Dedi Onlar beni eserim üzerindeler Ben sana gelmede acele davrandım ki Benden hoşnut olasın ey Rabbim Buyurdu biz senden sonra toplumunu tam bir biçimde imtihan ettik. Samiri onları saptırdı. Bunun üzerine Musa öfkeli ve ümidi kırık bir halde kavmine döndü. Dedi ey toplumum Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Süre mi size uzun geldi yoksa Rabbinizden üzerinize bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze ters davrandınız? Dediler ki biz sana kendi irademizle, malımızla karşı çıkmadık. Olay şu, bize o topluluğun süs eşyalarından bazıları yükletilmişti. Onları kaldırıp attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli çıkardı. Dediler ki, bu hem sizin hem de Musa'nın tanrısıdır. Ama Musa unuttu. Görmüyorlar mı ki o buzağı onlara bir sözü geri çeviremiyor, kendilerine bir zarar veremiyor, bir yarar sağlayamıyor. Yemin olsun Harun daha önce onlara şunu söylemişti. Ey kavmim siz bununla imtihan edildiniz. Sizin Rabbiniz o Rahmandır. Artık bana uyun, emrime itaat edin. Onlar şöyle demişlerdi. Musa bize dönünceye kadar ona tapıcılar olmakta devam edeceğiz. Musa dedi, ey Harun onların saptıklarını gördüğün zaman seni ne engelledi de benim ardım sıra gelmedi, emrime isyan mı etti? Harun dedi, ey annemin oğlu sakalımı başımı tutma, ben senin şöyle diyeceğinden korkmuştum, beni İsrail arasına ayrılık soktun, sözüme bağlı kalmadın. Musa dedi, senin derdin neydi ey Samiri? Samiri dedi, ''Onların görmediklerini gördüm. Resulün izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Nefsim bana böylesini hoş gösterdi.'' Musa dedi, ''Defol çünkü sen hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin ve senin için asla kaytaramayacağın bir hesap zamanı da var. O başını bekleyip durduğun Tanrı'na bir bak, onu kesinlikle yakacağız.'' Sonra da un ufak edip denize dökeceğiz. Gerçek olan şu ki sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir tanrı olmayan Allah'tır. O ilim bakımından her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. İşte böylece geçip gitmişlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Biz sana katımızdan da bir zikir vermişizdir. Kim ondan yüz çevirirse kıyamet günü bir günah yüklenecektir. Sürekli olarak o yükün altındadır. Kıyamet gününde bu onlar için ne kötü yüktür. O gün Sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göm gök bir halde haşrederiz. Aralarında fısıldaşır gibi konuşurlar. Ancak on gün filan kaldınız. Onların söylemekte olduklarını biz daha iyi biliriz. Yolca en seçkinleri olan şöyle diyordu: Eni sonu bir gün kaldınız. Sana dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim onları un ufak edecektir. Yerlerini bomboş dümdüz bırakacaktır. Yerlerinde bir eğrilik de bir yumruluk da görmeyeceksin. O gün eğip bükmesi olmayan davetçiye uyarlar. Rahmanın huzurunda sesler kısılır. Artık bir hışırtıdan başka bir şey işitmezsin. O gün şefaat yarar sağlamaz. Ancak Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimse müstesna. Onların önden gönderdiklerini de arkada bıraktıklarını da bilir ama onlar onu ilimle kuşatamazlar. Bütün yüzler o hay ve kayyum önünde yere inmiştir. Zulüm taşıyan perişan olup gitmiştir. Mümin olarak hayra ve barışa yönelik iyilikler yapan ise, ne haksızlığa uğratılmaktan korkar, ne de ezilip horlanmaktan. Biz onu işte böyle Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onun içinde tehditleri türlü ifadelerle sıraladık ki korunabilsinler. Yahut da Kur'an onlara yeni bir hatırlatıcı, hatırlatma sunsun. O melik, o hak hükümdar olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında aceleci olma Şöyle de Rabbim ilmimi artır Andolsun biz daha önce Adem'e ahit verdik de unuttu Biz onda Bir kararlılık bulmadık Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti İblis dayatmıştı Bunun üzerine biz şöyle demiştik Ey Adem Şu senin de eşinin de düşmanıdır. Dikkat et de sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun. Senin burada ne acıkman söz konusudur ne de çıplak kalma. Ve sen burada ne susayacaksın ne de güneşten yanacaksın. Derken şeytan ona şöyle diyerek vesvese verdi. Ey Adem sana sonsuzluk ağacıyla eskimez çökmez mülk ve saltanatı göstereyim mi? Nihayet onlar ondan yediler. Bunun üzerine çirkin yerleri kendilerine açıldı. Üzerlerine cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etmiş, şaşırıp kalmıştı. Sonra Rabbi onu aratıp temizledi. Onun tövbesini kabul edip kendisini iyiye ve doğruya kılavuzladı. Allah dedi, ikiniz birlikte inin oradan. Birbirinize düşmansınız. Benden size bir hidayet geldiğinde beni o hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur Kim benim zikrimden Kur'an'ımdan yüz çevirirse Onun için zor sıkıcı bir hayat şekli bir geçim vardır Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz O der ki Rabbim beni neden kör haşrettin Ben gören bir Allah buyurur Ayetlerimiz sana geldiğinde sen böyle unutmuştun. Bugün de sen aynı şekilde unutuluyorsun. İsraf eden, haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayan kimseleri biz böyle cezalandırırız. Ve ahiretin azabı çok daha şiddetli, çok daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helak etmemiz onları yola getirmedi mi? Onların yurtlarında, Barınaklarında dolaşıp duruyorlar Akıl sahipleri için bunda elbette ibretler vardır Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz Belirlenmiş bir süre olmasaydı Bunlar için de helak kaçınılmaz olurdu Artık onların söylediklerine sabret Güneşin doğuşundan önce de Batışından önce de Rabbini överek tesbih et Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erebilesin. Onlardan bazı çiftlere kendilerini imtihan etmek için iğreti hayatın süsü olarak verdiğimiz nimetlere gözlerini dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Sonuç takvanındır. Dediler ki, Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, peki önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi? Eğer biz onları ondan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Rabbimiz ne olurdu bize bir Resul gönderseydin de, Zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık. Peki, herkes bekleyip gözetlemede, hadi siz de bekleyip gözetleyin. Yakında bileceksiniz dost doğru yolu izleyenler kimlermiş, hidayete eren kimmiş.